ki Mevlana için peygamberi değil ama kitabı vardır derler, ee, mezhebi. Kur'an'ın bir nevi şerhidir, tefsiridir. Onun için bizi bitirdiğimi başlarken, ve zaman zamanında teslimliğe başlarız, teslimliği bitiririz. Bismillahirrahmanirrahim. Takip edenler var 964. beyitten başlarız. Başlık küfre razı olmak küfürdür. Küfre razı olmak küfürdür. Bir adet küfür küfür e, kafir kafirden gelir. Küfür bizim bildiğimiz anlam hakik küfür değil Dini, e, Allah Eee ana peygamberliği inkar inkar etti küfürdür küfre razı olmak küfürdür hadisiyle benim kazama razı olmayan benden başka bir Rab arasın hadisi kutsuzesini manalarını birleştirmek. Şimdi hadis malum Hazreti Peygamber'in femi dudaklarında sade olan sözler. Ee, bu hadis. Bir de veya da yaptıklarını yapmak, yapmadıklarını yapmamak, ya da görüp de bir hadise şey yapmayın demediklerini yapmak. Bunlar e, e, hadistir. Söz olarak da değil de fiil olarak da hadistir. Bir de e, e, bir hadisi kutsi vardır. Bu da Allah tarafından Hazreti Peygamber'e ilka edilen, verilen ancak Kur'an'ı Kerim'e girmeyen sözlerdir. Bunlar has-ı kusilerdir. Bunlar Kur'an'a girmemiştir zamanında ayrı bir yere toplanmıştır. Bunlar Kur'an'dan değildir. Kola fakat e, e, hası e, Hazreti Peygamber Efendimize Allah tarafından verilmiş belki bu hem belki bir melek tarafından verilmiş sözlerdir. Ne? Kur'an'da yoktur. Şimdi e, Hazreti... Yalnız şurada bir şey bulduk. E, uzun zamandan beri onu size söylemek e, bazımda söylemedim. E, aklıma gelmedi. Kur'an'da bazen birbirine zıtmış gibi şeyler görürüz. Bir yerde bir şey gösterir. Başka bir haysede onun tersiymiş gibi bazı şeyler gösterir. Zaten bunlardan birisinde bu şimdi çıkacak. onda bu vesileyle anlamış olacağız. Dün biri bana bir sual sordu. Çünkü o maceraya ve mübahaseye meraklı idi. M mübahase bir iş hakkında bir veya birkaç kişinin konuşması, sohbeti. Dedi ki küfür razı olmak küfürdür. Tabi birisi Allah Allah reddetti, onu teklif etti, reddiysa, Kuran diyeceğe herhangi bir şey reddettiği zaman hatta hatta Kuranın bir kelimesine dahi inanmamak Kuranı baştan başa reddetmek zorundadır. Bir kelimesine dahi. Ee, ona o köprü tasdik ettin. Evet demek. Yani ona, ona karşı de Allah'a karşı kültüdür. Nüktesini Peygamber söylemişti ve onun buyruğu senettir. Yani bunu Peygamber söylediyse bu doğrudur. Tekrar Resulullah buyurmuştur ki her kazaya her Müslümanın bir güzel göstermesi lazımdır. <gülüyor> i̇ki tane zıt şey. Hangisi doğru hangisine inanacağız bunların? zıt. diyor ki burada her şeye güzel göster diyor. E küfür edildi adam küfür diyor. Güzel gösterecek miyiz? Göstermesi birisi birisi hayır diyecekse gösterse bir daha hayır diyecekse yerde küfür yani. Hakkası bunu şöyle söylüyor. Birisi Allah'ın birisine küfre küfre razı olmak küfürdür. Hadis. Öbür tarafta diyor ki her kazaya yani her oluşa her Müslümanın rızal göstermesi lazımdır. Hayır dersin Yeter azılsa, bohmasılsa, bir ne bir küfür. Şöyle bir şey var, küfür ve nefakta Allah'ın kazası değil midir? Hepsi Allah'tan değil mi? Şu şeye göre, her kazaya her Müslümanın cüzvesi göstermesi lazımdır demek ki de, o demek değil midir? Küfür ve nefakta Allah'tan değil midir? Onlar da Allah'tan. Yani her şey madem Allah'tan, onlar da Allah'tan. Lakin ben bu bu kazaya razı olursam günaha girmiş olurum. Muhakkak birinden biri günaha gireceğim. Ama hangisine gireceğim? Eğer kazaya güzel göstermezse, o da bana zarar verir. Madem kaza Allah'tan Allah'tandır. Razı değilsem, razı olmazsam, hayır demek ya Allah'ın emrine karşı gelmiş olacağım. Öbür de öyle. O halde ikisinin arasında bana çare nedir diyor, soruyor. Evet küfürü size göstermek küfürdür. <gülüyor> karşı bir, bir inkar harekini bulmak küfürdür. Ve Cenab-ı Hak bugün işte ki, her kim benim nimetlerime şükretmezse, verdiğim belaya sabretmezse, kazama yani verdiğim hükmü razı olmaz ise, kendisine benden başka Rab parası Büyük bir şey, teki bir şey. Peygamber'in hadisler vardı surete bu iki hadis birbirine bir naks eder gibi, birbirine reddeder gibi görünürse de çünkü küfrün de imanında hariki Allah'tır. İkisini Allah veriyor. Hangisi ki misin ki? Bir ayet-i kerimede <gülüyor> La ilahe illa ve Halikül Kümüş Her hadiseyi, her kızayı Allah yarat ayeti ve buna benzer imzali ayetler bunu sara açıkça göstermektedir. Diğer taraftan küfer razı, küfrer güzel küfürdür. Bu da. Birisinden birisi ve günah geleceğiz muhakkak diyorum. Hazreti Mevlana bu mühim mesele şöyle hallediyor. O sual sorana dedim ki bu küfür kaza değil makzidir. Doğruca kazanın e, eseridir. Maksirin e, şeyde burada maksiim maksiim maksiim. Bu küfür Vay be. Ne diye? Şu kadar, Kaza olurmuş, ödemiş. Gelin ki bu küpü kaza değildir ya maksiy yani kazası ödenmiş e, nakde ödenmiş olan bir şey de burada. Evet, kaza olun, ödenmiş Efendi kaza ile maksiy bir ki derhal müşkülün hal olsun kaza nedir? Naksî nedir? Bunları şimdi. Yani e, küfür olmayanlar. Şimdi kaza hükmü anlatıyor. Kaza, kaza Allah'ın hükmü. Kayıtsız şahsi hükmedi. Maksî de, dikkat edin buraya, mahkum manasınadır. Mahkum. Müminin imanı ve kafirin küfrü. Müminin imanı, kâfirin küfrü. Kazanın kendisi değil. Ya? Kazayı ilahinin eseridir. Hakim senayı değil. Hakem senayedir aslında. Hazreti Pir bundan çok alıntılar almıştır. Hatta Ruhen'de onunla temasadır. Hakem senaye katastro sıra der ki küfür de imanda Allah birdir. Şeriki, nazili yoktur diye hakkın yolunda koşar durur. Şu halde ilahi kaza eseri olması itibariyle küfre, rıza göstermek küfür değildir. Bu da Allah'ın sana verdiği bir emir. Küfür değildir. Hatır Mevla'na bu basit şöyle anlatıyor. Ben Allah'a hüküm ve kaza olmak itibariyle küfre razıyım, diyor. Ben Allah'ın hük hüküm ve kazası olmak itibariyle küfre razıyım. Bizim niyazımız ve e, e, habersiz, bizim niyazımız ve habersetimiz icadiyle olan küfre razıyım, Allah'tan gelen bir şeyse ona razıyım diyor. Ama bizden olduysa ona razıyım. Bu küfür bizden sadır olduysa, bizden olduysa ona razıyım. O, o küfürdü fakat Allah'tan geldiyse ona razıyım diyor. Bizim e, niyazımız, nizamız bizim yaptığımız tutsa, bizim bizden çıktıysa biz buna razı değiliz ama Allah'tan geldi lazım nasıl nasıl şimdi bunları kasa kaza cihetinden küfür küfür değildir Allah'a küfür deme ve burada durma Allah'a kafir deme ve burada durma e, bu gibi söyleden sakın azifirinde burada şeye söy küfür cehalettir küfre <gülüyor> hükmetmek yani onu var etmek ilimdir. Küf, küfür cehalettir. Küfre hükmetmek. Küfür yapmayabilirsin. Yani onu var etmek ilimdir. Mesela hulum ve hilim kelimeli şeklin bir olmakla beraber manaları ayrıdır. <gülüyor> hulum rüya Rüya demektir. Olum, rüya. Hülim ise yavaşlık manasındadır. Bunların ikisi bir olmadı gibi küfürle kaza kü küfürde küfürle kaza küfürde bir değildir. Hazreti Mevla'na buna bir e, misal getiriyor. Çok da çok karmaşık bir mevzu. <gülüyor> Şöyle bir resmin çirkin olması hmm. ressamı Acemiliğine delalet etmez. Bir resmin çirkin olması ressamın acemiliğine delalet etmez. Ressam resmi çirkin de gösterir. Hatta çirkinliği göstermek çok daha zordur. Fakat e, güzel de gösterir. İkisi de e, ressamın maharetine bağlıdır. Belki onun maksadı çirkinliği göstermektir. Bir resmin çirkin resim karikatür yapması onun sanatındaki mahareti gösterir ki hem güzel hem çirkin resmi yapabiliyor demek olur. Şurada bir izah var. Dikkat edilecek olursa görünür ki mazukatı ilahiyenin yani Allah'ın yarattığı mahlukları bizlerin. Gerek mahsusatı, <gülüyor> gerek makulatı. Mahs mahsusat, gözle görülen şeyler. Makulat da aklın uygun olduğu şeyler. Mahlûvi dikkat edecek mahlukat ilahiyenin gerek mahsusatı gördüğümüz şeyler, şuradaki herkes. Gerçi makulatı, makulatı ezatla. Makulat demek makul görünüş, aklın aklın kabul ettiği şeyler. Ezatla karşı olan şeyler. Ve bir de bu da karşı olan şeyler var. Yani birbirine şeylerden ibarettir. Mesela sıcakta soğukluk, aydınlık, karanlık, akıllık delilik, güzellik, çirkinlik, mümrük, kafirik. Bunlar hepsi Allah'tan ve vardı ama hepsi zıt şeyler. Güzellik, çirkin, zıt. Sıcak, soğuk, zıt. Delilik ve işte akıllık zıt. Bunlardan hepsi de halkın, hakkın Halk gidişi eseridir. Bunların hepsi de Allah'tandır. Allah bunu böyle yapmış. İşlerinde iyi olmayanlar, olmayanlar ressamın çirkin karakter yapması gibidir ki bu hal ressamın yalnız güzel yapmakta, resim yapmakta değil çirkin resim yapmakta da muhabbette olduğunu gösteren sanatkar olduğunu gösterir. Mesela dünya güzel bir şey yaslar, bir de bir korkunç bir boğa yolanı, ağzından hoşbucik aynı şeyi, o korkunç şey yani. Yastam bunu resmedebilirse, birisi çok çirkin, ve korkunç. O sevmediğim gibi, boğa yılanından hanımlar çanta yapar, ayakkabı yapar, giyerler. Hı. Ama demek ki derisi de güzel, onların güzellik var. Yastam yani bunu da gösterebiliyor. O, o çirkin cismini bunu da gösterebiliyor. Demek ki sana, sanatkar ol. Benzetme güzel. Onun gibi hak edilmiş kötülükler de Allah'ın sanat ilkatındaki kemal kudretini göstermektedir. Nasıl bir ressam güzeli ve çirkini aynı maharetle yapıyorsa Allah da efendim e, e, kötülüğü o kadar mehaletle yapabiliyor. On da Allah yarattığına göre, Allah güzel de yaratıyor çirkin de yaratıyor. Ama Allah bunu yaratıp ilme kudretine haiz. Ha, güzel nasıl yaratıyor? Güzel, çirkin de yaratıyorlar. Sıcağı nasıl yaratıyor, böyle ki birleşen kavruluyor, öbür kutuplarda buz gibi soğuk donduruyor. Demek ki Allah her ikisini de yapmaya Kadir. Saniye alem hani Allah'ın yarattığı alem, saniye dedik ya yaratan. Yalnız iyilikleri saniye güzel sanatlar yaratan demektir yalnız. Güzel sanatlar yaratan. Kirkin yaratmak da bir çirkin yapar da ya. Yani Güzel yapan Kirke de yapar. Saniye alem yalnız iyilikleri hak edip diye kötülükleri yaratmamış olsaydı hem iyiliklerin kıymeti bilinmezdi hem de haşa Allah kötülükleri yaratmaya muvcedir değilleri gibi bir vehim husule gelirdi. Çünkü Allah dedi yani şöyle bir ayet kemi: Siz eğer hep günahkar, günah işlemek olsa ben sizi kahveden gelince güzel bir kavim getirirdim. Veya tersi, siz hep gidip doğru olacaksınız suçusuz işleyen bir kavimde getirirdim, diyor. Yani, ikisi birden var ki, birbirinin değeri anlaşılsın. her şey güzel yaratılmış olsa o zaman kötünün bir manası kalmayacak. Hiç günah işlenmemiş olsa günahın manası, bizim Hoca Rahmet'te derdi ki çocuklar günahkar olundu gidin oraya günahkar gidin ama hak yemeyin nerede büyük günahlar biraz günahkar gidin çünkü pergambere kapıda şefaat edecek herkes geç babam geç kime şefaat edecek şefaatçimiz oydu kima şefaat edecek Allah affedecek kime affedecek <gülüyor> herkes düzgün kime affedecek onun için güzelliğin güzelliğin güzelliğin meydana çıkması için çirkin de olması lazım. Çirkinin, de, çirkinin de de anlaşılması için güzelin olması lazım. Şimdi demek ki burada küfür yok. Hepsini yaratı Allah. Gibi bir vehim hususuna Nasıl ki, meclis söyler bir yazdan öyle bir ahriman. Mesela, İran'da halen de meclisüler, muhabbetleri de vardır. Yazan Allah. İyilikler Allah'ı. Ama bize de Allah'a yazdan deriz. Hatta bir mehter bir mehter, mehter marşun bile var. Yazan deriz. Fakat e, bu meclisülerde yazan iyilikler tanrısı. Onu Allah demeyi de. İyilikler tanrısı. da kötülükler, karanlıklar tanrısı. Onun için not, not almıştım. Bakayım şurada. Evet. Ee, yezan, Zerdişler'de Zerzan, hayır ilahı, iyilikler tanrısı. Ahriman'da şer tanrısı. Zerdiş dininde işte bunlar böyle iblisler, şeytanlar o. bunlar da şeytanlar idare edermiş. İbadet ederler. Yezane, hayır, haliki, ahimeneşe, şer, haliki. Hak edin Tanrı. Zannederler. Binaenaleyh, kötülüklerde, iyiliklerde hakkın haketişi etişi eseridir. Bu itibarla bu şekilde küfür de iman gibi hakkın kazası eseri olduğundan onu da güzel göstermek gerekir. Ama sen küfrü kabul reddedersin, o da başka gerekir. Lakin, kafirden zuhuru itibariyle ona güzel göstermek mucibi küfürdür. Eğer bu küfür kafir biri tarafından yapılmış ise, Ona rıza göstermek mucibi küfürdür. Ona lazım olun diyor. Zaten, zaten yapacak. Bahis gayet derindir ve anlaşılması müşküldür. Bunun için dikkat edilmek lazımdır. Bundan dolayı Hz. da diyor ki eğer bu bahsi layıkıyla tavsiyel edecek olursa uzun uzatıyan sualler ve cevaplar varit olur. Evet mesele uzatılacak olsa araya mütekellimin irade cüz'yesi ve mütesavvüvenin de ilim malumatı tabidir. Çok büyük bilgiler lazımdır diyor. Dostur'u girer. Birçok külikal yapılması, gevezelik dedikodu yapılması lazım olur. Böylece öyle olduğu halde neticesi haletten başka bir şey olmaz. Böyle olmakla beraber. Aşk nüktesinin zevki de benden zayir olur. Aşkın sözü de falan benden kaçar gider. Guri bir şey oluyor. Hakikati anlatmak, suretiyle yapmak istediğim hizmet başka bir kalıba girer. Söz mü kelam bahislerine intikal eder. Tasavvuftan çıktı mı kelamdan da felsefeye girer, köprüden geçer. Sabah Sa Sa Sa Sa evet. bir bahis. İtikaz edin. bu gibi derin bahislerin <gülüyor> hayretle neticeleneceğini anlatmak <gülüyor> için bir fıkra naklediyor ve diyor ki ama sonuca söylemiyor. Kır saçlı biri bir berber dükkana öl evet. acele geldi. Otumuz saçları ağırmış. Bizim gibi. Yedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sakalımdan ağırmış kılları ayıkla ki yeni e, evlendim dedi. Berber sakalını tamamen tıraş ederek onun önüne koydu ve dedi ki benim bir işim zor etti. Kendini ayıkla. <gülüyor> <gülüyor> Karışmıyor. Sen de karış, bu işler karışma. İşte bu siyah kıllar sual ve beyaz kıllarda cevap diyor. Sen istediğin gibi saç din dertlisi olan arifler böyle şeylerle uğraşmazlar. Burada kırız kırız sakalı kimseden Murat, kili kal sahipleri vehim diye dedikodu edenler, berberden masada arfi bilah olanlardır. Hiç karışmadı mı? Sen kendin bak iş ne diyor. Sakalın tıraş edilmesi, Arif'in kestirme cevap vermesi, ben böyle şeyler uğraşmam. Sualya cevaplar itirazlar ve Defilelerle sen uğraş demesidir bir fıkra daha biri zeytin ensesine bir sille vurur zeyt bir, birisi bir adam o da mukabele için ona hamle eder karşını vermek ister S silleyi tokat bura yani tokata dedi ki sana bir soğan saracağım cevabını ver Ondan sonra da sen de bana vur der. Senin ensene vurunca bir şakırtı oldu. Şimdi bir sualin var. Ona muvaffuk cevap ver. Ey büyüklerin medarı, iftiharı. Büyükyüz herkesin iftihar ettiği insan. O şakırtı benim elimden mi yoksa senin ensenden mi dedi oldu? <gülüyor> Sille'yi yemiş olan dedi ki <gülüyor> ensimin acısı o şakırtının nereden çıktığını düşünmek için bana beydem vermedi. <gülüyor> dertli olmadığı için onu sen düşün. Haberin olsun ki dertli olanda bu düşünce yoktur. İdikat meselesine dair muhtelik mezhepler evbabı arasında yarayan, yani devam eden mübahazeler, sohbetler arasında bazen öyle bahisi açılmıştır ki enseye vurulan nesillerin şakırtısı buranın elinde mi çıktı yoksa vuran enseden mi zuhur etti. Suali kadar manasızdır. Hazreti Mevla'na da bu fikrayı o bahisler münasebetiyle dolayısıyla ilan etmişti. Şimdi Nasettin Hoca geldi ya. E, papazlar diyor. Papaz şey, papaz geliyor. Papaz hoca. diyor, hocam diyor, alims, alimsin, alimsin. Eee, öyle az diyor. Diyor. Diyor, e, "Dünya altısın yer neresidir?" diyor. "Eşyan olduğu yerdir." diyor. E, "Nereden böyle şey? bak diyor." Peki gökte kaç yıldız vardı, diye? Deşemem nasırındaki kıllar kadar diyor ne kadar say ne? Sen de say <gülüyor> yani Öyle şey var ki insan işinden çıkamaz. Burada böyle küfür hangisi? İşim. Halen de diyecek? Cevabını vermiş değil ama bak burada. Eğer diyor kafirden zulettiyse küfür geç diyor. Zaten yapar küfür. Ama Müslüman o zaman üstünden dur diyor. Cevap bu. Ee, ikinci Mahmut. Bektaşı Hoca Nömeyesi'ni kaldırdı, çok da şaka yapan bir insanmış. Bugün yerini söyler, üçüncü derden, giderken tabi şey, tepkirkaya bir etmiş, giderken bir bektaşı var orada görmüş. Demiş sizin kolun bir adam. Demiş, şuradan bir tokat bursa yani Fakir adam demiş altın direğe deki şu elipin en sessiz tokat var. Aman efendim adam demiş baba adam uçarker, sen altın ele demiş. Altın Gelince dayı gitmiş. Aa, Allah belesi bir tokat kim oldu var efendim demiş etrafındaki devçeri ha ha adam demiş. Oğlaktan gelene bunu bana biraz Bana Hey valak mı? Sarsı da valla. Eyvallah'tan başka bir şey yok zaten. Ee, Sultan Mahmut istediği sunuca varamamış. Bir yani, de etrafı var gidin, yaksın, yaksın. E, efendim bulamış. Tamam diyor, arş, yani iki altın veriyor. Git bir tane daha vur diyor. Adam altın görünce, ne suası bir şey yok. <gülüyor> Bak, bir de, bir de, o, kim oldu buna? Ama efendim, haktan, etem, deri, haktan Allah'tan gelip ona. <gülüyor> Hey <gülüyor> baba, işte oh, ne oldu? Sultan amamız bir de mi açıp şaka zeyn? Ana pişiriyor ki da bir bit bit bit pişirip diye. Ya da nasıl bitirip Allah hak tamde hak anladım onu aynı sürece hangi hangi pezeviyi kullanıyor? <gülüyor> Allah kimi okuyun. Şimdi kullanılan insan mıydı? O kutu kimin etliyip. Bunu ben size hikaye de. ashab Asab Keram'ın pekler hepimiz arkadaşlarım malum biliyorsunuz. Ashab-ı Keram'ın ruhlarından ziyadesiyle iştiyatı. Avcı istek olmakla beraber aralarında bakın şu işçi işte aynı manaya göre sabahlı bir, bir, bir, bir, bir, bir kelimeler daha söyledim. bir ihtiyaç değildi, aynı çoşkudur. Çok zengin bir Arapça. Hakikaten çok zengin, çok zengin bir. İlim dili. Parça, şehir dili Arapça, ilimdir halen Hala da ondan daha zengin dili yoktur. İngilizce de en fakirde, onda da Evet. <gülüyor> İngilizcenin arası Arapçadır. Fransızca da çok fakir. Ang Fransızcayı bilmediğim için söyleyemiyorum. İngilizce'den İngilizce en fakir dilidir. Her milletten bir şey vardı içinde. Yüzde 50'si Arapçadır. Ankara soksan aslı kelime yüzde beşlidir. İngilizcenin en bebat dildir. En zengin Arapçadır. En şarkı, musik gibi olan da de parçadır. A sefer kiramın ruhlarında ziyadesiyle isyan olmakla beraber bu işe farklı ama sabahki korkuyla sabah. yok. <gülüyor> o başka manalar bakımı pusule gelen yere göre değişiyor. Olmakla beraber aralarında Kur'an'ı hıfz etmiş olanları nadirdi. Bakın biz yanındaki herkes onda hafızıymış. Bütün Kur'an'ı hıfz edenler çok çok endermiş yani. Çünkü bir meyvanın içi kemalini bulunca kabuğu incelir ve yarılır. Yani bir meyve bolgunlaşınca tabi olmadı ağrısı düşürür. Ceviz, fıstık ve bademin içi bolgunlaşınca kabukları incelir. İlmin hakikati ve kemale Erince, gelince kabuğu yok olur çünkü aşıkı sevgilisi yakar. Aşık da Kemal'e erince, e, sevgilisi onun, yani işte güzeli, şu buna kalbi fethi yakıyor, yakmaması gibi yok. E, ilim de öyle. İlim fahş edilince orada insana derin bir şey uğradı değil mi öyle bir harika bir şeydi onu diyorum. Allah'ın matlubu, yani Allah'ın seçtiği, matlubu olan, seçtiği, istediği ya yani mahbubu olmak, mahbude sevgilisi olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, talibi bulunmanın zıttı olduğu için vahiy ve nur kimseyi Resulullah'ı yakardı. Şimdi bunu izah sebebinde var. Buhari'de yani şu hadis birinci fıskıda var ya, sahibi var ya bu haydi Hazreti Ayşe Radyoğlu Han ve Ebi Han'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir Haris bir Kişam, Ya Resulallah sana vahiy geliyor diye sordu nasıl geliyor diye sordu Peygamber Efendimiz buyurdu ki bazen çan sesi gibi gelir, zil gibi gelir o bana çok şiddetli olur. Melek benden vahyi keser. Çok şiddetli olur. da çok azap vermiş. Melek vahyi durduruyor. Daha vermiyor. keser. Ben de onun dediği gibi onu hıfı etmiş olurum. Bazen de melek bana insan suretinde görünür. Ve bana seragaten söyler. Açıkça söyler. Resul Efendimiz birinci sureteki vahiyde çok zahmet çekerdi. Adeta kendinden geçer ve kış günlerinde terlerdi. İkinci şekilde olan ikinci şekilde onlar olmazdı. Hazreti Mevla'nın vahiy şimşeği Resulullah yakar yaka demesi birinci şekle işarettir. Yani zam, zil gibi çalanlar Hazreti Peygamber'e çok şey, e, e, e, eziyet görmüş. Şurada maktup. Lan şeye bakalım ya. Maktup lan şeye ver. Maktup değil mi? Talep edin. İstediği aynı şeyleri. Allah'ın maktubu, Allah'ın talep ettiği istediği şeyleri mahpubu olmak. Mahpubu olmakta sevgilisi ona muhabbet eden olmak. Talib'i bulamanın zıttı olduğundan birbirine zıt onlar. Vahiy ve nuş şimşeyi Resulullah'ı yakardı. Kadim olan Allah'ın efsafı tecelli edince, Allah'ın efsafı nedir? İşte sıfat ve isimlerde bunlar belli olmuştur Allah'ın vasıfları. Rahman'da, Rahim'le Hayy Kayyumlu Kahver'dir. Rahmandır, Rahimdir. Evveldir, Ahir, Ezeldir, Evveldir, Ahirdir. Efendim, pek çok güzel. Kadim olan evsafın tecelli edince hadis olan insana basıflarını yakar. Allah'ın bir sıfatı bir da ismi insanda tecelli edince, insanda görününce o insan ona dayanamaz. Dayanamaz, düşer, bayılır, işte neyse, bir haller olur. Yani onun benliğini izah ede, içindeki ne varsa, onu vasıfdan yok eder. Allah'ın o sıfatı, o vasıfı, o insanın sıfatı olur. O da taşıyabilirse, taşı umuyette taşınmaz. Taşıyamazlar ve onu yakar geçip yakar gidiyor. Ashabı arasında, ashabı Kur'an'ın dört devirini ezberlemiş olanlar. Yine ashabdan o aramızda büyük ve muhterem bir kimsedir, metin işlidirler Onlar Kur'an'ı ezberlemezler mi lazım olduğu kadar ama sebebi de var. Ezberlemişler mi? Evet. Şimdi onu okuyacağız. Yani deminki anladık. Allah'ın pek çok ismi sıfatı vardır. Onlardan herhangi birisi insanlara tecelli edince yani o sıfat ona verildiğince olunca onun içindeki kendi bütün nesi varsa sıfatları kayboluyor. O, o sıfat hareket ediyor diyor. O, o sıfat icap ettirdiği şey yapıyor. Ama da insan dayanamıyor. Yani, Yapılışı itibariyle dayanamıyor. Da, dayananlar yok mu? Büyük, yetişmiş insanlar dayanabiliyor, da işte üst, üst derece veliler. Normal insanlar ona dayanamıyor, bir takım hareketler, delikler, bir şey gösteriyorlar, yani dayanamıyor insanlara. Ashab-ı kiramın şu hali, yani niye Kur'an-ı Kerim ezberleniyor, dörtte birini ancak ezberlerinde bize hafızlar var, bir senede konu ezberliyorlar. Ashab-ı kiramın şu hali hafızalarını, kuvvetsizliğinden değil de bir ayetin hükmüyle amel edip onun hikmet ve esrarına tamamen vakıp olmayınca diğer bir ayetin hükmüne çalışmazlar. Bir ayeti al al alıyorlar. O, o ayetten beraber ne ayetleyin giriyoruz ki de, hayatlarını o ayeti sokuyorlar ve onunla beraber oluyordu, köşkuyordu. O o ayetin bütün evsafı kendilerini de kadar o ayete meşgul oluyorlardı. Tam o ayet onlara sahip olduğu zaman ikinci bir ayet gidiyorlardı. Onun için tabi zaman az, insanın ömrü ona yetmiyor. 6000 bin, bin kula, altı yüzlü sayı, sayı e, ayı kuran. Yetmiyor onun için kural hafızları onlarda azmış Araplarda yapsa hafızlar zayıflımdan değil ayetleri hayatlarında geçiriyorlar bir hayat bir ayet iyice benimseyip hayatlarına soktuktan sonra diğer bir ayeti geçip onu hayatlarına sokuyorlarmış. O ayetler öğrenmiyorsun ve mucizelerince Amerika'da sonra diğer ayetleri teallüm ederlerdi öğrenilirdi. Şeyh İbni Ata Kateslaus'a soraya Kur'an'dan ne kadar okuyorsunuz diye sormuşlar. 14 sebe sene evlerine kadar günde bir Hatim indirildi. Kur'an vaatini bilmediği için ezberden okuyor. Sevap olsun diyor ki. Ancak şelb olmuş olan dedi Kur'anı sindire sindir içine sindire sindir okuyor. Onda <gülüyor> desene beri ise sureyi enfala kadar gelebildim cevabını veriyor. Yani on desene de her gün bir bir katibin giriyor. Fakat on desene <gülüyor> ancak sureyi enfala. Üzerine bir sure midir? Dördüncü suremde nedir? <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de. Bir surede. İbni on 14 Kur'an'ı ancak üçte bir okuyabilmesi, okuduklarının manalarını iyice anlamak ve onun hükümleriyle amil olmak için. Yani Kur'an'ı okumak şimdi efendim Kur'an ki harf Para, para etmesi. Sevap, sevap ama bir şey demem ama e, sevaptan ziyade onun muciplerini, icaplarını yerine getirmek lazım. Kur'an o için indi. Ezbere inmedi, ezbere Kur'an. onu icablarını yerine getirin diye. Size de geçen anlatmıştım galiba. Ee, Ankara'da bir hoca vardı, e, Çubuklu Hoca Ömer Hoca dedi, hakikaten. Ali mademdi, bugün ben onun kaçınmadığı bazı nedenlere Ankara'da bugün bir bazende dedi ki Hazreti Cevdet'e dedi gene mescide gelmiş geldiğini de ona bir takım ayetler getirdi fakat Hazreti Cevdet Hz. Peygamber önce bir insan şeklinde görünmüş ve hep aynı insan şeklinde görünmüş o asıl haşmeti şekliyle dört beş defa görülmüş, korkutan bayılmış zaten geldi Onları görünce, yeri göğe kalktın 400, 400 kanatlı büyük bir melek. Hakikaten Arabistan coğrafyası da ona yani uygun. Efendim, neyse, tam gidecek, Resulullah, yani, halk işi işte, ne gel, ne gel, şey geldi, peygamber Zicabi'ye geldi dermiş. Onları tanıyorlar Hazreti İbrahim'i. E. Bir gün yine gelmiş gidecek diye ki biraz beklemesin. Buyur yarasurat'a. Sen diyor benden sonra dünyaya pususu basipeliye gelecek misin diyor. Muhtadileri var yani Kadir gecelerinde falan geliyor. Bunların dışında özel bir maksatla gelecek misin bir iş için? Gereceğim geleceksin diyor. Efendim, diyor, dünyayı tutan 10 tane direk vardır. Dünya, bu 10 direk üzerinde durdurur. Bu direkte bu, bu, bu, de sakın en, şeyden, sütünden etmeyin. Hangi direkte? De. Bu 10 direği teker teker gelişimde birisini alıp bunu En sonunda da Kur'an-ı Kerim kalacak. Kur'an-ı Kerim Allah'ı yarılacak. Ya, ya Rabbi sen beni yaratın. İnsanları gönderdin. Ama şimdi insanlar beni bir pek torbaya koydu, duvarı astı. Ne okuyan var, ne okuyan var, ne okuyan açan var. Oysalar bile yerini getirmeyen, yani içindekiler yerine getirerek yok. Beni artık al, al benim bu hükmü geçti. Beni al buradan diye, yavaracak. Allah bir müddet bunun böyle şey yani aldırmayacak, hani bazen tehir ediyor bazen tacir verdi, tecrü ediyor, tecrü ediyor fakat sonra dayanacak, alacak, o zaman kayıbet kopacak. Bu, peki diğer dilekler nedir de? İşte efendim, insanların birbirine saygısı azalacak, para çoğalacak, bereket azalacak, çocuklar ana babasına saygısı alacak, ana babanın çocuklarına karşı sevgi alacak, karı koca arasındaki saygı ve sevgi kalkacak. Paranın değerine kalacak, bundan sonra yok. E, Zamanımızda bundan çoğu valid oldu. E, evet, Kur'an, hafızamız çok ama en büyük günah hafızası zaten yani. Hem, hem Kur'an işte okuyor, hem de yapacağı denahatı yine yapıyor. Hepsi yapıyor demiyorum ama birisi de yapsa, fark etmez. E, şimdi e, İbn e Attar bir üçte birini okuyabilmesi, okuduklarını manasını iyice anlamak ve hükümlerini amir olmak için diyor. Demek Kur'an'ı yaşamak lazım. Yoksa yol değil yaşamak lazım. mevi biz diyoruz, yaşıyor muyuz? Yaşamak lazım. Yoksa yolun manası kalmaz. Kur'an'ın suretini, dış görünüşünü, yani elfazını, elfaz ve okunuş şekli falan dış e, görünüşü görüşü. Yani elfaz kelimelerini Kur'an'ın suretini yani kelimelerini böyle derin manalarıyla cem toplamak ve Hırs edebilmek ancak azin ve manevi bir sultan olan Hz. Peygamber ve onun kamil varisleri için mümkündür. Yani her şeyle beraber teşvitiyle, ezberiyle, manalarıyla falan hepsibirden batının manalarıyla emyim onlar evdeleyebilmek büyük bir şey kişidir. Yani bir bir ömnes Böyle meslek. Yani. Böyle ki o ölü o, o o hareketin verdiği bir sarhoşluk var insana. O böyle mestik istirahat, istirah, istirah kimden geçiş hali. <gülüyor> halinde edebi ayet ve hareketsine, seccadenine, seccaden işine, seccade sahiplerine dikkat olamaz. Olursa şaşıracak bir şey olur. Secavendi, seccade, seccade, seccade, Şeyh Ümmü Sinan, Kıta Suresi, Eyüp Sultan'da sırlı biliyorsun Ümmü Sinan. Şeyh Ümmü, Ümmü Sinan Kıta Suresi, Tebareke Suresi'ni okurken, bazı hareke hareke hı hı bazı harflerin kısaltı uzatılması, uzat, uzat genizden gelmesi falan yani fark edeceğim bazı bir yerde Yanlışsını yapar ve bu hal halifesi Seyyid Seyfullah'ın haletine muciv olmuş. Bu Seyyid Seyfullah da mühim bir insan. Uçulmasına başladı da olurmuş. Seyfullah efendi bir gece rüyasında büyük bir Seyfullah. saray görmüş. Ki ötesinde berisinde bazı sıva dökükleri varmış. Fakat bir takım kuşlar ağızlarında harç olduğu halde gelip o dökülen yerleri ısılıyorlarmış. Rüyasının şeyhine söylemiş. Gördüğü o saray Tafareke Suresidir. Şimdi Ümmi Sinan Hazretleri de şey Seyfullah'a söylüyor. O diyor ki o saray diyor senin okuduğun Tebariqa suresidir diyor. Sıva dökükleri de benim yaptığım hareket yanlışlardır. Kur'an'ı yanlış okumanın ziyanı yoktur. Manası anlaşılmasın. Onun manasıyla meşgul olanlar tecbiti ve Kıraat usulleri pek meşgul olmaktan, yani ayını çatlatmak, kapı patlatmak hususunda pek taassup göstermezler demek istemiş. Yani Kur'an'ın asıl manası içinde kaybolmuş bir insan, ''Lati sen bunu teşvikleme harfini gösterdiğin bana pek dikkat etmezler.'' O, Kur'an'ın içinde istirahat, ona sarhoş olmuş. Yani ona Yanlış okusa, pek mühim bir şey değil o. Asıl, asıl Kur'an kendi olmuş. Yanlış okusa ne olur? Doğru okusa ne olur? Çünkü şeyle pek şeriatta zıt geliyor ama bak hiç kimsesiz çıkmıyor. Niye yanlış okuydu? Hürresa, <gülüyor> <gülüyor> bir kimse Emel enedi diye bir misale nail olunca, çok sevdiği bir şeyin bir insanla ay olunca artık kılavuz kadın ona soğuk görünmüş.